Ve nihayet neredeyse inanılmayacak bir ses, kesik, zayıf bir ünlemeyle ta uzaklardan cevap veriyor. Buradayım, buradayım o an aklımı almıyordu. Birbirimizden nasıl bu kadar uzaklaşmıştık? İbrahim, bu tarafa, bu tarafa. Ve attan inip atı dizginden tutarak sesin geldiği yöne çektim. Zemini arita santim santim yoklayarak yavaş yavaş temkinle yürüyordum uzaktaki sese doğru. Ve bir süre sonra İbrahim'i eyerinin üzerinde sakin sakin otururken karşımda buldum. Sana ne oldu İbrahim? Sen de bataklığa saplanmadın ya. Bataklık mı? Hayır. Senin öyle neden bilmiyorum birden dört nala sürdüğünü görünce burada kala kaldım. Dört nala sürmek. Bilmece çözüldü şimdi. Bataklıkla boğuşma... Benim muhayyilemin ürünüydü sadece. Atım yalnızca çamur dolu bir çukura girmiş olmalıydı. Ve ben dört nala kaldırmıştım. Bu yanılgıda karanlığın da rolü vardı tabii. Atın ileri doğru fırlamasını, bataklıktan kurtulmak için gösterdiği umutsuz çabaya yormuş ve ovayı benekleyen ağaç kümelerinin farkında olmaksızın, karanlıkta körcesine koşup durmuştum. Asıl ve kaçınılmaz tehlike de bataklık değil, işte bu ağaç kümeleriydi. Elime çarpan o ince dal, pekala büyük bir dal olabilirdi ve kafamı parçalayıp yolculuğumu Güney İran'ın bu ıssız yöresinde, isimsiz bir mezarda kesin bir sona dönüştürebilirdi. Kendime kızıp duruyordum. Kızıyordum. Çünkü pusulamızı kaybetmiştik. Önümüzde yol iz bulamayabilirdik. Şimdi kervansarayı bulma ümidi de kalmamıştı artık. Fakat bir kez daha yanılıyordum. İbrahim, Elleriyle toprağı yoklayıp, patikayı yeniden bulmak için attan atladı ve böyle dört ayak üzerinde sürünüp dururken, birden başını bir duvara çarptı. Hanı Ket, Kervansarayı'nın karanlık duvarıydı bu. Fakat sırf benim kafayı bataklıkla bozmam yüzünden, gerinden fazla ilerleyip, Kervansarayı gözden kaçırmamız ve sonradan öğrendiğimize göre, bir iki yüz metre ilerideki bataklığa gerçekten saplanmamız işten bile değildi. Kervansaray, Büyük Şah Abbas zamanından kalma nice harap yapılardan biriydi. Kemerli geçitler, birleşen kalın, heybetli duvar kütleleri, yıkık girişler, harabeye dönmüş şömineler, şurada burada sövelerin üzerinde yıpranmış oyma işleri, renkli duvar çinileri göze çarpıyordu. Oturabilecek birkaç oda ya da salon, saman ve gübre döküntüleriyle kaplıydı. İbrahim'le ben büyük salona girdiğimizde kervansarayın bakıcısını açık bir ocağın yanında, çıplak yere oturmuş olarak bulduk. Yanında lime lime bir pelerine sarılmış, yalın ayak, küçük yapılı bir adam kıvrılmış oturuyordu. Bizi görünce her ikisi de ayağa kalkıp biraz garip ama son derece zarif ve tiyatral bir hareketle sağ ellerini göğüslerine bastırarak bizi selamladılar. Adamın pelerini değişik renklerle sayısız yamayla kaplıydı. Kirli ve dağınık da adam ama gözlerinin içi parlıyor, sakin ve ağırbaşlı görünüyordu. Han bakıcısı atlarımıza ilgilenmek üzere dışarı çıktı. Ben sıklam kabanımı çıkarırken İbrahim ocakta çay yapmaya koyulmuştu bile. O garip küçük adam İbrahim'in uzattığı çayı kendinden aşağıdakilere karşı kibar ve müşfik davranmakla büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmeyeceğini bilen bir asilzadenin alçak gönüllülüğüyle alıp teşekkür etti yersiz aşırı bir merak hali göstermeden bir oturma odası sohbeti açarcasına bana döndü ve Zatı âlileri İngiliz değil mi? Hayır. Nemseliyim. Avusturyalı. Kabalık olmazsa sorabilir miyim? İş için mi buralara geldiniz? Bir gazeteciyim ben, dedim. Ülkenizi kendi ülkemin insanlarını anlatmak için dolaşıyorum. Başka insanlar nasıl yaşıyorlar, neler düşünüyorlar? Bunu merak ediyor ülkemin insanları. Söylediklerimi olumlayan bir tebessümle başını salladı ve sessizliğe gömüldü. Bir süre sonra tütüne benzeyen bir şeyi avuçlarında ufalayarak, sanki altından da değerli bir şeymiş gibi dikkatle çubuğundaki hazneye yerleştirdi ve üzerine ocaktan aldığı közlerle örttü. Şiddetle öksürüp boğazını temizleyerek zorlu, görünür bir çabayla bambu çubuğundan duman çekmeye başladı. Toprak çanaktan duman haleleri çıkıyor, odayı yavaş yavaş keskin bir koku dolduruyordu. Ve o zaman anladım, bu Hint kenevriydi, yani esrar. Ve adamın garip halleri de bununla ilgiliydi. Bir esrar keşti adam, bir tiryaki. Afyon içenler gibi gözleri bulutlanmıyor, dalgın, kişiliksiz ama keskin bir parıldayışla buradaki gerçek dünyadan sonsuzcasına uzak bir yerlere bakıp duruyorlardı. Sessiz seyrediyordum onu. Çubuğunda Esrar'ı içip bitirince bana sordu. Denemek ister miydiniz? Teşekkür ederek reddettim teklifi. Özel hiçbir zevk almaksızın bir iki kez afyon içmiştim. Ama Esrar'a gelince denemesi bile daha çetin, daha ürkütücü geliyordu bana. Esrarkeş sessiz sessiz güldü. Kısılmış gözleri, arkadaşça bir ile bana doğru kaydı. Ve yine kesik kesik, sarsılarak, Alayla cömertlik arası sessiz kahkahalarla gülmeye başladı. Sonra susup, duman bulutu içinde sadece gülümseyerek, Parlayan gözleriyle kımıltısız bir uzaklığa dalıp gitti. Oluşup duran bütünün içinde benim payım, Arabistan'ın dost yıldızları altında uzanmış yatarken bunu düşünüyorum. Ben, bu et ve kemik yığını, bu duyum ve idrak yuma ben, Varoluşunun yörüngesinde getirilip bırakılır, Belki de bu kolay incinir, bu görkemli canlı yumağın, benim de payım var. Tehlike, sadece bir yanılsama, akıp giden bir görüntü, bana hakim olamaz, beni alt edemez. Çünkü benim başıma gelen, bir parçası olduğum o her şeyi kucaklayan akışın bir zerresinden başka bir şey değil. Tehlike ve emniyet, ölüm ve yaşama sevinci, ölüm ve kurtuluş umudu, kader ve onun gerçekleşmesi… Bütün bunlar, belki de bu kolay incinir, bu görkemli canlı yumağın, benim değişik yanlarımdan başka bir şey değiller. Ey Allah'ım! İnsana ne sınırsız bir özgürlük bahşetmişsin! Bu düşüncenin verdiği acılı mutluluk öylesine keskin ki, gözlerimi kapamak zorunda kalıyor. Yüzümü yalayan rüzgarın soluğundan öte, kanıma serinlik ekerek özgürlüğün kanatları geçiyor üzerimden. Kendimde oturacak gücü buluyorum şimdi. Zeyt, yaslanmam için bir deve semeri getiriyor bana. Rahatına bak amcacığım, diyor. Büsbütün kaybettim, deyip üç gün kan ağladıktan sonra, seni karşımda böyle iyi görmek yüreğime su serpiyor. Benim için hep iyi bir yoldaş oldun zeyt. Davetime kulak verip benimle gelmeseydin, onca zaman sensiz ne yapardım ben? Bu kadar yıl seninle olmaktan pişman değilim amcacığım? O beş yıl kadar önce beni Mekke'ye çağıran mektubunu aldığım gün, Dün gibi hatırımda. Seni yeniden görmek düşüncesi, hem de tam İslam'la onurlandığın bir sırada, benim için çok önemliydi. İşin, tam da benim o muntafikli kızla evlendiğim zamana denk gelmesine ne dersin? Hani pek de kötü tutulmuştum kızı. Şu Iraklı kızlar, onun gibi ince belli, selvi boyludurlar hep. Hatıralarla dalgın dalgın gülümseyerek yaslandığım semerin başlığıyla oynuyor... İnsan kolay kolay kurtulamıyor onlardan. Kendime hep derdim, artık gitmeliyim. Ama hemen şimdi değil tabii. Hele birkaç hafta geçsin. Böyle aradan haftalar, aylar geçti. Gerçi bir süre sonra boşamıştım o kadını. Amcası oğluna göz süzüp duruyordu. Irak deve müfrezesindeki işimi, arkadaşlarımı, Bağdat ve Basra'daki eğlenceleri terk etmek konusunda bir türlü karar veremiyor. Ve kendi kendime hep, şimdi değil, bir süre sonra diyordum. Ama bir gün kamptan dönüyordum. Aylık ücretimi almıştım ve geceyi bir arkadaşımın konak yerinde geçirmeyi düşünüyordum. Birden sen düştün aklıma. Ve mektubunda saygıdeğer Refika'nın ölümü hakkında anlattıklarını, yalnız olduğunu düşündüm. Ve işte o zaman, hiç vakit kaybetmeden sana gelmem gerektiğini anladım. Ve hemen o anda orada kolumdaki Irak yıldızını söküp attım. Eve gidip de elbiselerimi bile almadan, devemin başını Nuhu'da, Neci'de, Doğru çevirip yola koyuldum. Rastladığım ilk köyde su tulumu ve gerekli erzağı aldıktan sonra, Mekke'de seninle karşılaşıncaya kadar, dört hafta boyunca durmaksızın yol teptim. Arabistan'ın içlerine yaptığımız ilk yolculuğu hatırlıyorsun değil mi Zeyd? Güney'in hurma bahçelerine, Bişe Vadisi'nin buğday tarlalarına ve oradan da, o güne kadar Arapların dışında hiç kimsenin ayak basmadığı, Raniye çölüne yaptığımız yolculuğu. Nasıl hatırlamam amcacığım? Rub el Hali nasıl da görmek istiyordum. Güneşin altında cinlerin cirit oynadığı Rub el-Hali. Ya çölün kıyısında yaşayan o bedeviler. Adamlar hayatlarında cam diye bir şey görmemişlerdi. Senin gözlüğünü buzdan yapılmış bir nesne sandılar. Kitap okur gibi güneşin seyrini izlemelerine, havayı koklayıp kopacak fırtınanın kokusunu saatlerce önceden almalarına bakılırsa adamların kendileri de cin gibiydiler. Ve Rania'da tuttuğumuz rehberi o çöl şeytanını hatırlıyor musun? Hani çölün ortasında bizi terk etmeye kalktığı zaman adamı vuracak gibi olmuştun. Herif resim çektiğin makinayı görünce zıvanadan çıkmıştı.